Herkese merhaba. Hemzeminde Rauf Gösemen ve Damla Özler'le birliktesiniz. Yapım masamızda ise Feryal Kabil birlikte. Bu hafta Hemzeminde Sosyal Faydaya Dükkan Açmak başlığı altında sosyal fayda kampanyalarında kullanılan farklı bir yöntemi... Orijinal adıyla pop-up store yani geçici dükkanlar üzerine konuşacağız. Bu yöntemi anlatacağız. Rauf hemzeminde sıklıkla sosyal fayda iletişiminde kullanılan yaratıcı metotlardan örnekler veriyoruz. Geçici dükkanlarda her ne kadar daha önce marka dünyasında kullanılmış bir yöntem olsa da... ...son dönemde özellikle sosyal fayda alanında görmeye başladığımız... ...iyi kurgulandığında ciddi bir farkındalık yaratmayı sağlayan... ...üstelik de kendi mecrasını kendi kuran bir yöntem. Biraz bu yöntemi anlatalım mı? Biraz pahalı bir yöntem. <gülüyor> <gülüyor> Anlatalım. Ee, aslında markalar dünyası için de çok yeni bir yöntem bu. Ee, uzun süredir şeyde var ama... E, ...yöntemler İyiteri. arasında var ama... E, ...kullanılması ve yaygınlaşması... önce yani ...şurada böyle birkaç yıllık bir hikayedir. Çok basit bir sistemle işliyor aslında. Şimdi geçici dükkan dediğimizde... ...adından menkul anlıyordur dinleyicilerimiz ne olduğunu. Herhangi bir konu üzerine bir farkındalık yaratmak istiyorsanız bir kampanyada sıfırdan bir dükkan kuruyorsunuz. Ama dükkanı kurarken burada örneklerde de konuşacağız. Hedefiniz neyse onu anlatacak. Mevcut durumu teşhir edecek bir şekilde kuruyorsunuz. Bu dükkan meselesinin birkaç tane şeyi var, ayağı var. Bir kampanyanın odağı olan bölgede yapabiliyorsunuz bunu. Ama genellikle o bölgeler değil de daha çok şeyler tercih ediliyor. Arterler, ana e, büyük e, caddeler tercih ediliyor. E, uzun vadede planlanmıyor bu dükkanlar. Kampanya süresince açık kalıyor ve kampanya bitince kapatılıyor. Ticari olanlar da şöyle, dükkanın ne kadar kalacağı önceden belli ticari olanlarda ha. üç aylığına buradayız diye geliyor e, ilgili marka ve hangi ürünleri satacaksa o ürünleri satma vaadiyle geliyor. Kampanya yapan sivil toplum kuruluşu da bu adımı. Aynı şekilde uyguluyor. Evet evet aynen öyle. Uzun vadeli değil, kampanya süresince yapılıyor orada. E, hatta kapatılacağı zamanlara falan da e, şey yapılmıyor. Bilgi verilmiyor genellikle sosyal fayda iletişiminde. Çünkü bunlar bir tür teaser aslında. İnsanlar yani bir tür e, nasıl denir tatlı tuzaklar bunlar. Siz normal bir dükkan diye giriyorsunuz. Silah dükkanı diye giriyorsunuz ama silah karşıtı bir şeyle karşılaşıyorsunuz. Bunları örneklerde anlatacağız biraz erken konuşuyorum ama. E, müşterilerle... Yapılan konuşmalar kaydediliyor. İkinci ilginç şeyi de o konuşmalar ve video görüntüler vesaireler kaydediliyor. Bu kayıtlar da daha sonra izinler alınarak insanlardan kullanılabiliyor. Böylece etki alanı genişliyor. İşte gizli kamera efekti burada çok kullanılan bir şey olarak gerçekleşiyor. Zaten büyük oranda bir tür gizli kamera şakası yapmış gibi insanlara sonradan bilgi de veriyorlar. Yani siz şöyle bir şeyin içindeydiniz diyorlar. Buradan iki tür fayda çıkıyor. Bir ortaya bir video bir görsel iletişim malzemesi çıkartmış oluyorsunuz. Görsel işitsel iletişim malzemesi. İkincisi kendinizi aslında ilginç bir şekilde gönüllüler buluyorsunuz. Yani bu davaya bu mesele üzerine çalışmaya hazır insanlar oluşuyor burada. Çünkü o tuzağa düşmek biraz aşırı bir duygusal yoğunlaşmayı da beraberinde geçiriyor. Bütün zihin kapıları, duyu kapıları açılıyor. Duygu kapıları açılıyor insanların daha önce bildiği e, metodoloji bildiği e, durumların bilmediği gibi olduğunu görüyor ve içinde bir e, gizli kamera aktörü de olsa aktör olarak oynadığını fark ediyor. O aktörlüğünü pekiştirmek isteyen çok insan çıkıyor. Öyle pek çok örnek var. E, bu geçici kullanım e, meselesi tabi tasarımın da geçici olmasını e, şey yapıyor e, koşulluyor. Bu Gate Turtle kampanyası vardı hani geçen programlarda üzerinde konuşmuştuk. Onun gibi bir dükkan mesela burası ama o dükkan geçici bir dükkan değil o kurgulanmış bir şey. Hatta insanlar da gerçek değil onlar da oyuncu. Sadece o değil aslında bu dükkanların temel e, farklarından biri şu var olan bir dükkanı gidip almıyor e, ya da var olan bir dükkandan izin alıp o dükkanı kullanmıyor. Başından itibaren kampanya mesajlarıyla geçici de olsa özel olarak tasarlanan bir dükkandan evet, bahsediyoruz. E, yani şimdi radyoda anlatmak zor bunu ama girişiyle, e, vitrin düzenlemesiyle, oradaki çeldirici bir takım ifadelerle e, e, öyle düzenleniyor bu dükkan. Şöyle de anlaşılmasın. E, diyelim ki hayvan e, deneylerine karşı bir dükkan e, seni oluşturduğunuz orada kozmetik ürünler satıyorsun olacaksınız. E, verdiğiniz mesajlar da tabii ki. Ee, ...öyle gerçek kozmetik mesajların kendisi olmuyor. Onunla karıştırılabilecek ama sonuç itibariyle bilen birisi baktığında... ...bu olaya maruz kalan birisi baktığında da... ...gerçek ve muhalif mesajlarla karşılaşmasını sağlayacak şeyler oluyor. Yani biraz akıl ve yaratıcılık var işin içinde, fazlasıyla var. Evet, ilerleyen örneklerde zaten bunun çok iyi örneklerini de görüyor olacağız. Ee, dinleyicilerimizin zihninde daha net bir resim oluşturmak için birkaç örnek üzerinden de konuşabiliriz. Geçtiğimiz hafta hemzeminde anlattığımız PETA'nın deri karşıtı kampanyası bir geçici dükkandı, pop-up store'du. Aslında bunları e, pıtrak gibi birden var olan dükkan da diyebiliriz. E, bu kampanyada gerçek deri ürünleri satan bir mağaza kurgulanmış ve deri çantaların ayakkabıların içine özel efekt uzmanlarıyla çalışarak nefes alan akciğerler gibi iç organlar yerleştirmişlerdi. Deri ürünleri almak isteyen müşterilerin tepkilerini de kaydetmişlerdi. Bugün hemzeminde bu yönteme üç örnek daha vereceğiz. Hepsi ayrı ayrı alanlardan ilgi çekici örnekler. Ama o örneklere geçmeden önce yöntemin kendisiyle ilgili nasıl çalıştığına ve ne tür sonuçlar aldığıyla ilgili biraz konuşalım mı? Ya bu yöntemin en önemli e, farkı diğerlerinden sizi gerçekle çok ağır bir şekilde yüzleştiriyor. Hazır olmadığınız bir anda tak diye karşınıza çıkıyor. Siz cüzdan almaya gidiyorsunuz. Bir ...yılan derisi bir cüzdanı elinize aldığınızı cüzdana açıyorsunuz... ...hakikaten içinde bir yılan e, derisi soyulmuş gibi bir kan e, şeyiyle... işte de, ...nasıl bir derinin soyulmuş tarafının tersi nasılsa onunla karşılaşıyorsunuz. Bir de o dehşetin faili olarak karşılaşıyorsunuz üstelik dükkanda olduğun için. Evet, e, yani doğrudan elle tutuyorsunuz. Şimdi modern hayat e, insanların bazı işleri tırnak içinde taşerona ihale etmesi üzerine kurulmuş aslında... Ee, yani kendi giysimizi kendimiz dikmiyoruz. Ee, kendi yediğimiz hayvanı kendimiz kesmiyoruz veya öldürmüyoruz. Ee, kendi e, giydiğimiz e, deri giysileri de kendimiz e, şey yapmıyoruz. E, yüzmüyoruz hayvandan. Yani bağışlayın beni böyle e, bu ifadelerle konuşmak zorunda kalıyorum. Dinleyicilerimizden özür dilerim ama gerçekleri ifade etmek için söylüyorum. Bu kampanya PETA'nın kampanyası... Elinizi kirlettiriyor size. Yani o taşeronu yaptırdığınız ve ne olduğunu bilmediğiniz şeyi tak diye karşınıza çıkartıyor. Bununla gerçek bir yüzleşme sağlıyor. Zaten hani hakikaten gerçek gibi bir şey. Uzay filmlerinde kullanılan teknoloji kullanılarak özel efekt şeyler üretilmiş. Bayağı yaşayan bir organizma olduğunu zannediyorsunuz. Öyle hissediyorsunuz. Nefes alıyor, şey yapıyor. Kalbi atıyor falan. ...e dolayısıyla sizi doğrudan hayatın içine sokuyor... ...o sizin aslında görmekten haz etmediğiniz... ...para vererek uzaklaştığınız... ...kendinizden kurtardığınız, kopardığınız gerçeklikle... ...sizi yeniden karşılaştırıyor... E, ...kozmetik meselesinde de öyle... ...yani burada örnekler yok ama yapılabilir e, şeyler diye söylüyorum... ...anlatacağımız örneklerden biri değil kozmetik ama... E, ...dolayısıyla dikkat çekiciliği ve akılda kalıcılığı çok yüksek oluyor... Demin de söylediğim gibi bu dikkat çekicilik ve akılda kalıcılık sizin bu davanın gönüllüsü olmanız için de davetkar bir şey çıkartıyor. Başınıza gelmiş olan bu şey. Ya komple uzaklaşıyorsunuz meseleden aman bir daha gözüme gözükmesin falan diyorsunuz ama o kadar da kolay diri ürün almıyorsunuz artık. Ee, ya da e, hakikaten ya adamlar bu insanlar haklılar. ...yani bu insanların yanında durmamız lazım bizim diye düşünüp... ...bir adım daha ileri atıyorsunuz. Viral yayılma etkisi de yükseliyor o, bu videoların. Orası evet oraya yani e, sona bırakmışlar ama geleyim tamam, onu. pardon. Yani viral yayılma meselesi... E, ...çok ilginç videolar çıkıyor sonuç itibariyle. Çünkü e, sürprizli bir durum var. İnsanların şaşkınlıkları gerçek. Hiçbir şey uydurma değil. Zaten e, modern e, dönemin... E, ya da işte ya içinde yaşadığımız dönemin demeyelim, diyelim. güncel dönemin en önemli sorunlarından bir tanesi e, kurgunun e, gerçekle bağı üzerinden gidiyor. Yani diziler ya gerçek olmadığını peşinen bileceğimiz kadar güçlü kurgulara, güçlü gerçeklik dışılıklara, bilim kurgu, fantezi vesaire gibi şeylere sahip olduğunda işe yarıyor. Ya da doğrudan doğruya gerçeğin kendisi işe yarıyor. Yani Hı. reality showlar işte... Hı. Amerika'da 1950'lerde ortaya çıkan ilk reality şovlardan sonra bütün dünyaya yayılan halleri insanların yaşamlarını izliyoruz işte televizyonun karşısına geçip yaptıkları yarışmaları izliyoruz vesaire izliyoruz e, oradaki gerçeklik hali çok çekici bir şey e, bu çekiciliği başka bir platforma taşıyor e, madem ki var neden bunu sosyal fayda için kullanmayalım e, demenin bir biçimi bir de şeyi söyleyeyim bu pop-up e, reklam terminolojisinde kullanılan bir şeydir ee, özellikle işte bedava, fili falan gibi şeyler böyle pop uplı konulur, yıldız gibi bir şeyle patlangaç. konulur. Patlangaç. Evet onun Türkçesi patlangaçtır yani reklam terminolojisindeki karşılığı. Ee, burada da pop-up dükkan neyince patlangaç dükkan diyebiliriz elbette ama <gülüyor> anlatmak için yeterli olmuyor. Bir de patlayan bir şeyi iyi ifade ediyor Türkçe'de. Ee, öyle değil biz geçici dükkanlar dedik bunlara. Şimdi bu yöntemi oldukça etkili kullanan bir kampanyayla başlayalım örnek olarak. E, kampanyanın main şeyi Amerika Birleşik Devletleri. Daha önce de bir kampanyasıyla hemzemine konu ettiğimiz Prevent Gun Violence, silah şiddetine engelli örgütünün bir başka kampanyası bu. Ve kampanyanın adı da Every Gun Has a History, e, Her Silahın Bir Hikayesi Tarihi Vardır. E, ...kampanyanın başlığı... ...Hemzemi'nin e, sosyal medya hesaplarını takip edenler... ...bunu daha önce paylaştığımızda göreceklerdir... ...ama üzerinde konuşmamıştık çok... E, ...bu kampanya için odak noktası olarak... ...New York'ta bir silah dükkanı açıyorlar... ...dükkan tamamen bu kampanya için tasarlanıyor... ...az önce söylediğimiz gibi... prevent e, Gun violence bu... E... ...meseleler üzerine neredeyse işte iki ayda bir falan kampanya yapan bir evet. Bu onun bir önceki kampanyası. Bizim anlattığımızdan bir önceki kampanyası bu. Silah şiddetini bu. elgelle örgütü. Ee, daha sonra yayınlanan filmden anlıyoruz ki... ...kampanyanın hedefi özellikle ilk kez silah almak isteyenler. Ee, şöyle bir durum var. Amerika Birleşik Devletleri vatandaşlarının yüzde sekseni... ...bir silah sahibi olmanın güvenlik sağlayacağını düşünüyor. Oysa ki bu inanış çok yanlış... ...tam tersine bireysel silahlanma, e, kazayan ölümleri artırıyor, e, intiharları kolaylaştırıyor vesaire bununla ilgili pek çok çalışma var. Bu nedenle de Prevent Gun Violence ilk kez silah alacak kişilere bir daha düşünün demek istemiş. Ve hani kendi kelimeleriyle söylersek bunun için akla gelmeyecek olan şey yapıp bir silah dükkanı açmışlar. Dükkanın pencerelerinde de ilk kez mi silah satın alacaksınız, tam yerine geldiniz gibi mesajlar var. İşte tam bunu kastediyorum. Yani e, ilk bakışta bu mesajlar e, bir e, silah satıcısının mesajı gibi görünüyor. Ama siz bunun öyle olmadığını öğrendiğinizden sonra da bu mesajlar başka bir anlam, anlam ifade etmeye ediyor. başlıyor. Buradaki yaratıcılık, buradaki ince çizgide yürüme meselesi çok önemli. E, müşteri içeri girdiğinde böyle epey hevesli bir satışçımız var. Onları tezgahtaki silahlar hakkında bilgilendiriyor. Ancak konuşma beklendiği gibi şöyle başlıyor işte. Bu en çok satan modelimiz. Altı patlar, 22 kalibre, kullanımı kolay falan diye giderken birdenbire şöyle devam ediyor. Üstelik bu silah beş yaşındaki bir çocuğun ebeveynlerinin odasında bulup yanlışlıkla dokuz aylık kardeşini öldürdüğü silahın ta kendisi. Burada aslında filmden kısa bir bölümü dinleyelim. Sonrasında İngilizce bilmeyen dinleyicilerimiz için de detaylı olarak anlatmaya devam edelim. Gun, right oh yes okay cool you look for something for what target practice or uh, protection more for just protection just safety i'm pro second amendment you know so it's like it's kind of hard to find that around in new york city you know it's yeah, like like i was showing your wife you know the first gun i showed her was this revolver it's the easiest gun we have to use it's uh you know it's our most popular one it's a 22 caliber six inch revolver it's also a gun that a five-year-old Baby brother with it. When it says shooter, Şimdi dükkandaki tüm silahlar gerçek kazalarda ve şiddet olaylarında kullanılmış silahlardan oluşuyor. Aslında o silahın aynısı yani gerçekten o silah mı bilmiyoruz ama detaylarda yok bunlar ama hakikaten gerçek bir olayda o silahın aynısı kullanılmış aynı model aynı kalibre aynı özelliklere sahip silahlar kullanılmış her birin etiketinde anlatmıştık standart e, bilgiler var onun yanı sıra da en son kimin kullandı ve kaç kişi öldürdü yazıyor son kullanan diye bir etiket var beş yaşında bir çocuk anne öldü gibi özetler var başlıklar altında da detaylı bilgi veriliyor bu tam bir koleksiyoner silahı Adam Lanza'nın annesinin de bir gün Adam bunu ve birkaç silah daha alıp Sandy Hook'ta altı öğretmen ve 20 çocuğu öldürüverdi. Bam, tümü öldü. Silah almak için dükkana giren müşterilerin bu gerçeklikle karşılaştırdık, karşılaştıklarında bir şaşkınlık oluyor tabii. Bir dehşet oluyor yüzlerinde. Onu görüyoruz videolardan da. Çıkışta yapılan röportajlarda da epey e, bir e, miktarının fikir değiştirdiğini görüyoruz epey sayıda kişinin. E, ...silah güvenlik sağlar diye düşünüyordum ama... ...şimdi tam tersini düşünüyorum, bir daha değerlendireceğim... ...gibi şeyler söylüyorlar... ...şimdi gerçeklik gerçekten şeyi değiştiriyor... ...hayatı değiştiriyor, yani... E, ...o silahla... ...ne olduğuna dair... ...bir e, fikri olmakla... ...onunla ne olabileceğine dair bir akıl yürütmesi... ...olmak arasında ciddi farklar var... E, ...çünkü insanlar... E, ...silahı ellerine aldıklarında iktidarın... ...kendisinde olduğunu zannediyorlar... ...oysa silah sizden bağımsız olarak da... ...bir çekmecede duruyor bazen... Ee, ...bazen e, sizin iradeniz yanlış bir şekilde kullanılabiliyor. Yani korktuğunuzda tetiğe basabiliyorsunuz. Öfkelendiğinizde bir başkasına saldırabiliyorsunuz. Ee, dolayısıyla bunların yapılmış olması... ...bir başkasının aslında sıradan insanların da... E, ...bunu yapmış olması insanların biraz kendinden korkmalarına da neden oluyor. O silahı kullanmaktan ve e, ortalıkta tutmaktan korkmalarına. Daha ilginci şu. Aynı zamanda bir web sitesi var. Hı hı. Bu web sitesi e, bir... Ee, ...silah dükkanı web sitesi... ...yani buradan silah alabilirsiniz diye... ...gun shop falan e, olarak bir şey... Ee, ...dükkana konulan silahların üstüne tıkladığınızda... ...silahlarla ilgili epey bilgi alıyorsunuz... Ee, ...bunların çoğu şey bilgiler... ...teknik bilgiler... ...ama detail bir seçeneği var... ile tıkladığınızda işte o gerçekle karşılaşıyorsunuz... ...ve daha da güzeli şöyle bir şey var... ...güzeli mi diyeyim, acayibi mi... ...güçlüsü mü diyeyim artık... E, ...bu detail'ın altında videolar var... ...haber videoları. Yani o... ...silahla hakikaten ne olduğuna dair... E, ...gerçeği de oradan... ...ayrıca izleyebiliyorsunuz. Bunu neden e, önemseyerek... ...anlatıyorum. Bir kere herhangi bir kampanyada... ...bir filmle bir web sayfası yapılırsa... ...bunlar birbirlerine benzer şekillerde yapılırlar. Burada öyle değil. Web sayfası web sayfasının... ...dilini konuşuyor hakikaten. Yani hmm. madem ki... ...bu haberler var o haberler de bunun içine... ...yerleştirilmiş. Örneğin yapılan videoda... Satıcının anlattığı hikayenin bir de haberi sokuşturulmamış videonun bir tarafına. O satıcının şeyi, hikayesi o kendi ağırlığıyla bırakılmış. Ve sonuçta bir finale erişmiş. Ama web sitesinde istersen bu haberlere de erişebiliyorsun. Gazetede, gazete haberleri var, küpürler var vesaire var. Pek çok malzemeyi kullanabiliyorsun. Kampanyanın sloganı her silahın bir tarihi var. Tekerrür etmesin. Ee, bu alandan ikinci örneğimiz tamamen bambaşka bir... Ee şey için sosyal fayda iletişimi kampanyası için yapılmış ve Birleşik Krallık'tan gelecek. Kampanya sahibi Birleşik Krallık Diyabet Derneği, Ajans Langland. İngiltere'de her hafta diyabete bağlı nedenlerden 135 kişi bir uzvunu kaybediyor. Ben bu istatistiği gördüğümde çok şaşırdım gerçekten. Bunlardan da %80'inin önlenmesi mümkün. Bu mesajı yaygınlaştırmak için Londra'nın doğu yakasındaki işlek alışveriş caddelerden birine bir dükkan konduru vermişler. İşte burada mesajları e, çok iyi görüyoruz, ikili işleyen mesajların çok iyi kullanıldığı bir örnek bu. E, dükkanın adı Emp Shoes. İlk bakışta pahalı bir tasarım markasının dükkanıyla karşı karşıya olduğumuzu düşünüyoruz. E, logosu ve tüm dükkanın iş tasarımı da buna göre hazırlanmış. Yani hakikaten şimdi İstanbul ölçeğinden söylersek bir nişan taşında eski bir binaya kurulmuş olan o böyle camların üzerine güzel e, şey fontlarla ...cool fontlarla yazılmış yazılar olan... ...bir dükkandan söz ediyoruz. Ayakkabı yani, bir ayakkabı evet. dükkanından söz ediyoruz. Tüm ayakkabılar... E, ...tek tek sergileniyor burada. E, bu da... Burada tabii şey... ...Emp Shoes'la ilgili de önemli bir nokta var. Evet, Biraz evet, söyleyeceğim. söyleyeceğim. Ha, tamam. tüm, tüm ayakkabılar tek tek sergileniyor burada. Bu ilk bakışta... E, ...bir pahalı mağazanın dekor oyunu gibi gözüküyor. Yani bunlar yapılabiliyor zaten mağazalarda. ikinci tekini sonradan getirmek falan gibi... İşte burada şeyi anlıyoruz. Buradaki amp amputasyonun kısaltmasından e, geliyor. Yani tek ayağı olan, ikinci bir ayağı olmayan, ikinci bir uzvu olmayan... ...uzuvlarından birini kaybetmiş insanlar. Amputasyon kesme demek. Ayağı, e, bir organı kesip e, almak demek. E, dükkanın açılışına özel %50 off-pair afişleri var. İngilizce, Türkçe <gülüyor> söylemiş oldum. <gülüyor> burada bir kelime oyunu var çünkü... Her çift ayakkabıda yüzde elli indirim gibi anlaşılıyor burada. Yani off pair bir çift ayakkabı manasına Hı -hı. geliyor. Ama aynı zamanda da çiftin yüzde ellisine indirim yani bir tanesini veriyoruz. O çiftin tekini veriyoruz gibi de anlaşılıyor. İyi yaratıcı bir kelime oyunu bu. Ee, i̇nsanlar içeri girdiklerinde satıcı istedikleri modeli alıyor ve bilgi veriyor. Ve diyor ki bu spor ayakkabılar Jack'e aitti. Geçen hafta tek ayağı diabet nedeniyle kesildi. O yüzden tekini satıyoruz. İlk bakışta heyecanla içeri giren müşterileri görüyoruz, İndirim de bekliyorlar ee, ve sonra birdenbire tabi hikayeyi duyunca ya da okuyunca yüz ifadelerinin nasıl değiştiğini görüyoruz. Her bir ayakkabı tekinin üzerine sahibinin hikayesini anlatan etiketler hazırlanmış. Ayakkabılar değişik yaş gruplarından hastalara ait, yani 72 yaşında bir kadının tek ayakkabısı da 37 yaşında genç bir kadının da ayakkabısı var. Ee, i̇nsanlar diyabetin olası sonuçlarıyla Araya herhangi bir tırnak içinde söyleyeceğim bunu yaratıcı oyun, ee, işte ek söz, bir sinema perdesinin ya da bir filmin büyüsü olmadan bir anda yüz yüze geliyorlar. Çünkü orada o ayakkabının teki ve sahibi de uzvunu kaybetmiş olarak var sanki orada onlarla beraber gibi... E, ardından içerideki gönüllü satış elemanları insanları diyabetle ilgili bilgilendiriyor... ...ve kampanya kapsamında online olarak da erişilebilen risk ölçümü uygulamasına yönlendirerek... ...risklerini hesaplamalarına yardımcı oluyorlar. Evet, burada e, diğer anlattığımız iki kampanyadan farklı olarak... E, ...burada aslında hedef kitle biraz random seçiliyor. E, hatta random da seçilme. Hedef kitle mi zenginler diyebiliriz burada. <gülüyor> Şimdi diğer iki kampanyada deri tüketen ve tüketmesini istemediğimiz insanlar var. Onlar oraya giriyorlar. Silah almak isteyen ama almasını istemediğimiz, kullanmasını istemediğimiz insanlar var. Bu insanlar öyle değil. Bu insanlar ayakkabı almaya geliyorlar. diyabetle ilgili olan insanlar değil. Böyle bir diyabet bilinci ya da sağlık bilinci üzerinden girmiyorlar içeriye. Dolayısıyla burada sürpriz iki kat fazla oluyor. Ama aynı zamanda etik problem de iki kat fazla oluyor. Diğer taraftakinden farklı olarak. Ee, ve bu e, mesele hakikaten yani böyle lüks bir mağazada yapıldığında sadece e, zenginlere yönelik o mağazaya gelip gidebilecek insanlara yönelik bir şey de olmaya başlıyor. Şeyi bilmiyoruz belki başka e, gelir gruplarının da girip çıkabileceği mağazalarda benzer e, uygulamalar yapmış olabilirler. Ama diğer iki örnekten farkı e, hedef kitlenin. Konuya dair ilgisinin olmadığı bir alanda onu yakalıyor olması. Yani ayakkabının ya da e, ayak kesmenin diabetle doğrudan alakası üzerinden bir şeyi yok. ilgini yok gelen kişinin. O ayakkabı almaya geliyor. Ama öbür tarafta hayvan derisi çanta almaya geliyor gerçekten. Onun bir hayvandan edinildiğini bilerek geliyor. Ya da silah alıyor. Onun öldürdüğünü bilerek geliyor. E birine... Siz onu bir başka aşamaya taşıyorsunuz. Buradaysa tahmin ediyorum epeyce sorun olmuştur bazı müşterilerle. yani Bana bunu nasıl yaparsınız e, kabilinden? Ee, üçüncü örneğimizde bir çevre sorununa işaret etmek için hazırlanmış. Yine İngiltere'deyiz. Ee, Kampanya Din Bölge Konseyi tarafından din ormanlarındaki kirliliğe karşı hazırlanmış. Özellikle hafta sonlarında yoğun bir ziyaretçi akınına uğruyor buradaki ormanlar. Ve insanların bıraktıkları atıklar nedeniyle de te tehlike altında. Biz de buradaki piknik alanlarımızda görüyoruz aynı kirliliği aslında. Bu durumu teşhir etmek için tasarlanmış bu dükkan. Bölge yakınında bir hediyelik eşya dükkanı. ...açmışlar. Ancak içeri girdiğiniz... ...andan itibaren tüm hediyeliklerin... ...yıllar içinde ormana bırakılan... ...çöplerden oluştuğunu görüyorsunuz. Sadece yarım saatlik bir çalışma ile ...ormandan toplanan çöpler sergileniyor. <gülüyor> e, 33 yıllık... ...bir cips poşeti, onlarca yıllık... ...içki kutuları falan var. E, bu hediyelikleri sadece dükkanda... ...satmıyorlar. Aynı zamanda ormanın... ...içine de otomatlar yerleştirmişler. E, 10 yıllık bir kutusunu... ...alabiliyorsunuz. Bir anlamda aslında... ...çöpünüzü alıp gidin... ...diyen bir kampanya. Dükkanla birlikte de ormanını sev başlıkla bir de medya kampanyası kurgulanmış. Koleksiyoncular için cennet. Değil mi? <gülüyor> yani hakikaten 10 yıl önceki bir bira kutusunu, bir içecek kutusunu, bir şeyi orada bulmak... ...çok olağan dışı bir şey. Burada da diğer iki kampanyaya benzer bir durum var farkındaysan... Burada da gene insanlar ormana geliyorlar yani ormana geldikleri yerde o ormandan bir ana eşyası almak istediklerinde kendi bıraktıkları anıları buluyorlar orada veya kendileri gibi bir başkasının bıraktığı anıları. Çok söylenecek şey yok çarpıcı bir kampanya diğer bir önce açık, anlattığımız kampanyadan farkı da doğrudan ilginliği olan insanlara yönelmiş olması. Evet, Hemzemin'de bu hafta sosyal faydaya dükkan açmak başlığı altında. Gerçekten literal olarak sosyal fayda için açılan e, şey e, dükkanları dükkan konuştuk. E, bu yöntemin nasıl işlediğine yönelik de birkaç örnek üzerinden ilerledik. E, Rofkösemen ve Damla Özler'le birlikteydiniz. Masamızda Feryal Kabil bizlerle beraberdi. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hemzemin...